Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Nuh, Suresi Nuh, Nuh peygamber, Nuh suresi aslında yani her ne kadar mesela Enbiya suresinde peygamberlerin hayatları anlatılır. Ama bazılarında diyelim ki Nuh aleyhisselam öncelikli olduğu için burada Nuh aleyhisselamın hayatı, yaptıkları vesaire anlatacak biraz daha özel olmuş oluyor. Ama muhtelif peygamber, muhtelif yerlerde anlatılır ama tek bir şeyin anlatıldığı sure Yusuf suresi bildiğimiz gibi. Burada Nuh aleyhisselamın durumu izah edilecek, onun kavmine gönderilişi vesaire. Bismillahirrahmanirrahim. Mekkiyetun zamanın etkisun aşüğüne ayet. Bazıları 27, bazıları 28, 29, 28 ve 29 ayetten ibaret diye ifade etmişler. Mekkeden nazil olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. İnna. Bildiğiniz gibi inna tahkik edatı. Muhakkak ve elbette ki kesin ve kesin. Değil mi? İnna ve inna. Burada he, ismin nas haberini ref eden edatlarda inne enne keenne lakinne leyte laalle illa ve la edatları. Kendisinden sonraki ismin nas haberini ise ne yapıyordu? Ref etmiş oluyor, ötre kılmış oluyordu. Muhakkak ve elbette ki biz Ersenla gönderdik, Nuhan Nuh'u gönderdik. Nereye gönderdik? Şimdi tercüme yaparken mutlaka sorarak tercüme yapın. Yani kendi kendinize sorun kim, kimi, nereye, nasıl, ne şekilde böyle sorarak şey yaparsanız tercüme daha rahat olmuş olur. Kolay. 40. He? 40 kişi üzerine biz Nuhu e, gönderdik. Ha, demek ki o zaman 40'mış. Yani 40'mış. Yani ama Normalde zaten Nuh Peygamber'e de doğru, o mesela biraz daha açmış olduğu konuyu. Nuh Peygamber'e mesela ikinci Adem deniliyor. İkinci Adem denilmesine... Yani çünkü az insan az, az insan, insan var. Var. İnsanlık onunla beraber başlamış oluyor. Hatta tefsirler, müfessirler, tarihçiler diyor ki, özellikle Ham, Sam, Ya'fes adındaki Kenan'da zaten boğulmuş oluyor. O üç oğlundan dünyaya geliyor, yayılıyor şeklinde de tefsirlerde izahat var. Biz oğulu ila kavmi kavmine gönderdik. Ne olarak? Mastar edat değil mi? Aynı, Aynı zamanda enden key izen fiil Nasıl diyorlar? Fiilimsi dayı nasıl diyorlar? Fiili uzarî nasb eden edatlardandır. En, len, izen bu dört tane edat. Ne olarak gönderdik? En, enzir, uyar. Uyarmak yani li enzir, uyarmak için. Hı. Yani bir inzarin uyarma sebebiyle, uyarma sebebiyle uyarması için yani lam neydi? Ta, i̇çin sebebiyet yani bildirmiş oluyordu. Ba da aynı şekilde. Yani, lam orada illet için. Niçin? Uyarman için. Ne sebebiyle? Orada da bağ gelmiş oluyor. Bir inzarin uyarma sebebiyle. Nereye? Ee, kavminik, e, kavmine gönderdi. Kavmekemin min kabli. Ee, en enzir uyar. Kavmeke kavmini. Min şundan e. min beyaniyye. Gerçi ee. Onlara gelmeden önce, onlara gelmeden önce kavmini uyar. Ney gel, inlem yu'minun, iman etmemeleri takdirinde. Ney gelmeden önce, azabun, elimun Geçmiş kavimlere nasıl ki bela, azap gelmişti ya, işte iman etmemeleri durumunda, onlara da aza elem verici bir azap gelmeden önce kendi kavmini uyar. Sana göndermiş olduğumuz kavmini uyar. Müellimu fid dünya vel ahire. O azabı elem elim sadece dünyada değil, asıl zaten ahirette başlıyor. Dünya ve ahirette elem verici bir azab, iman etmemeleri sebebiyle onlara gelmeden önce kavmini uyar diye biz ruhu ne yaptık? Kavmine elçi, peygamber olaraktan gönderdik. Acım bilir diyor, fakat daha uzun yaşayacağına dair bir kanıt yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle, bir insanın Allah'a karşı bir şey yapmaması için onu korkutmaz. Allah Azze ve Celle, bir insanın Allah'a karşı bir şey yapmaması İlk e, şirki terk etmeye gönderilen olsun Hazreti Nuh'tu. Yani şirki terk edin diye. Çünkü şirk sadece onun zamanda olmuştur. Diğer zamanlarda şirkinin olduğunu bilmiyorlardı. Şu da var yalnız. Hani gerçi Hz. Adem'le de ondan sonra da başlamış, onun vefatından sonra da başlamış oluyor. Ama yaygın olarak tabi Nuh dönemi ifade edilebilir. Yani mesela ondan önceki Nuh dönemi, Hz. Adem döneminde Hz. Adem vefat edince. Hz. Adem'in çocukları çoğalınca değişik kavimlere, bölgelere gidiyorlar. Şimdiki sürekli babalarını gelip ziyaret etme zor oluyor. Güya masumane iyi niyetle tutuyorlar babalarının yani şimdiki ifadeyle puz şeklinde resimlerini yapıyorlar. Zaten putlar ne? Ya kadın resmi şimdi de burada ifade edilecek değişik kişilerin resimleri. Bunlar zamanla çocuklara bakıyorlar ki babaları bir şeyin aileleri, anneleri bir şeyin önünde eğilip tapıyor sefer iyi niyetle başlangıçta saygı gereği anma, hatırlama gereğiyle yapılan şey zaman içerisinde gerçekmiş ki bu sefer putatatma olayı ortaya çıkmış oluyor. Allah'a eş ve ortak koşma öyle. Yani Nuh kavmi o konuda hakikaten çünkü dehşetle gelen azapta da bunu görmüş oluyoruz. Kale dedi Hazreti Nuh peygamber ya kavmi. Yani aslında burada kavmi. Ya serbe olmuş oluyor. Ey benim kavmim. Ya bu inni'den de anlamış oluyoruz. Muhakkak ki ben, lekum نَزِيرُ الْمُب۪ينَ بَيْنُ الْاِنْزَارِ Uyarması açık olaraktan, ben sizi ne yaptım? Sizin için gönderilmiş, açık bir görecim. <gülüyor> Açıktan açığa uyarma göreviyle gönderilmiş bir peygamberim. En, ne olarak ben sizi uyarmak için gönderildim? Şunun, mekmak. En, eyyâni bi'en ekûle lekum. Size şunu demek için. Ne demek için? Ubudullah işin ölçüsü var. Allah ibadet edin. İbadet etmek için ne yapmak lazım? İman etmek lazım. Onun için buradaki imandan ibadetten kasıt aynı zamanda içerisinde i̇man imanı da ihtiva etmektedir. Ne gibi? i̇bn Abbas'ın ifade, ifade ettiği gibi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْضُونَ يَعْرِفُونِي Bana iman edesiniz diye yani ibadet tabi. olabilmesi için imanın elbette ki olması gerekir. Uygudullah. Allah ibadet ediniz. Vettekû, ondan sakının. Yani günah işleme konusunda, cehenneme gitme konusunda, yanlışlara gitme konusunda takvada bulunun. ittika edin, sakının. Sevap işleyin değil. Vettekû da, günah işlemeyin. Çünkü esas olan nedir? Temizlenmek mi? Hayır. Esas olan nedir? Kirlenmem. Kirlenmemektir. İşte takvada da bu var. Takvada sevap işlemek birinci derecede esas değil. Birinci derecede Haramdan günah sakınlam. işlememek. Şimdi insan kirlenmezse ne olur? Zaten otomatikman temiz evet. olmuş olur. Şimdi insan günah işlemese ne olmuş olur? Otomatikman temiz olmuş. Te sevap evet. işlemiş olur yani. Günah işlemeyince otomatikman o insan sevap sev işlemiş oluyor. Ve eti'un <gülüyor> yani ve eti'un ni bana itaat ediniz diye ne yapıyor Nuh peygamber kavmini bu noktada uyarmış oluyor. <gülüyor> der ki, bana bir derlerse Allah'ım itaat eder. Yani hani burada diyor, o budullah ve taku ve eti on. Yani Allah'ın emrini ifade eder. Yani Allah'ın var burada şey vardı ya, Allah Allah var diye. Allah Allah ibadet edin, Allah'tan sakının. Yani bu gene Allah'a atıp, öncekine atıp. Yani Cenab-ı Hak ne diyor? Eti oni. Eti ve eti diyor ya. Bana ve Resul'e uyun gibi. Oradaki bana itaat edinizden kasıt Allah'a itaat ediniz manası olmuş oluyor. Niye Allah'a ibadet edelim? Bunları yapalım, takvada bulunalım, itaatta bulunalım. Yagfir lekum min zunubikum ve min Buradaki min Aslı nedir? Yagfir lekum zunubekum. Allah ne yapsın? Sizin günahlarınızı mağfiret edip bağışlasın. Niye? Çünkü şu bir ölçüdür, kuraldır. Fe İslam'e isleme yughfaru İslam ne yapar. Öncesini bağışlar. İne Ön, Önceki günahları bağışlar. Ev dehu. Veya hepsini değil ama bir kısmını bağışlar. Bir kısmından kasıt ne? Bir kısmından kasıt ne? Niye bir kısmını dedi? Çünkü. Çünkü. Şimdi çünkü işin içinde bir de ne vardır? Kul hakkı var. Kul hakkı olduğu içindeki o kul hakkını çıkartaraktan onun dışındaki Allah'a ait olan hakları o yanlışlıkları böylece ne yapmış olur? Mafiret edip bağışlamış olur. Ta ki sizi ne yapsın? Ha, günahlarınızı bağışlasın. Daha ve yuakhirkum bila azabin ve tehir etsin azaptan sizi. Nereye kadar? ila ecelil müsemma. Sizin için takdir edilmiş olan bir süreye bir zamana kadar. O da nedir? Ecelül mevti. Ölüm süresi gelene kadar, sizin için takdir olunan ölüm süresi gelene kadar ne yapsın? Ömrünüzü size verecek azabı da böylece tehir etmiş olsun. اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ بِاَزَابِكُمْ اِنَّمْ تُؤْمِنُونَ İman etmemeniz durumunda size gelecek olan azab, Allah'ın sizin için takdir etmiş olduğu süre, اِذَا جَهَا <gülüyor> eğer gelirse, Allah bir şeyi takdir etmiş. O da mukadder olmuş, gelmiş. Peki, لَا يُعَخِّرُ لَوْكُنْتُمْ تَعَالَمُونَ Onu engelleyen olur mu? olmaz. İzaca e geldiği zaman o siz Allah'ın sizin için takdir edildiği süre ölüm ve sair laiyu akkar edilmez geriye alınmaz. Leftündüm taalamun keşke siz bunu bilmiş olsaydınız. Zadikale amentüm bunu bilmiş olsaydınız da iman etseydiniz bilseydiniz de keşke iman etmiş olsaydınız. Ha, Nuh aleyhisselam devreye giriyor. Dedir Nuh aleyhisselam. Rabbi, yani ya Rabbi. Ey Rabbim, inni ben da'aftu kavmi. Kavmimi çağırdım, kavmimi çağırıyorum. Ne zaman? Neyle velhara? Gece gündüz, gündüz. Gece gündüz demeden yani. Ey da'a eman aralıksız. Aralıksız sürekli olaraktan ben kavmimi davet ediyorum, çağırıyorum. Ama maalesef geri tepiyor, ters tepiyor. Felen yezithüm duayi. Benim onları davet etmem illa ancak firaren anil imani. Onların imandan kaçmalarını daha da arttırıyor. arttırıyor, daha da fazlalaştırıyor. Ben çağırdıkça onlar kaçıyor. Ben çağırdıkça onlar daha da fazlasıyla kaçılmış, kaçınmış oluyorlar imandan, yüz çeviriyorlar. O inni muhakkak ki ben kullemada avtuğum onları çağırdığında niye? Sen onları bağışlayasın diye. Aff edesin böyle dolayısıyla da onlara azap ve ceza vermeyesin diye dünya ve ahiret azabına düçar olmasın diye ben her ne vakit onları çağırırsam ne yapıyorlar? Kullamanın cevabı çağırı Ce esabi ahun parmaklarını fi azanim kulaklarına tıkıyorlar pamuk tıkama gibi yani parmaklarını kulaklarına tıkıyorlar. <gülüyor> ha niye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> benim sözümü davetimi dinlememek için parmaklarını kulaklarına tıkıyorlar, kulaklarına pamuk tıkıyorlar. ha ustam onunla da kalmıyorlar onunla da yetinmiyorlar seyabem <gülüyor> elbiselerini qat doğru biha o elbiselerini başlarına örtüyorlar başdağıse <gülüyor> elbiselerini elbiselerini örtüyorlar, hat kapatıyorlar kapatıyorlar, ruhunun başlarını biha o elbiselerle niye? Li beni görmemek için. Beni görmemek için elbiselerini başlarını geçiriyorlar, örtüyorlar. Böylece benim benim hem sözümü dinlememek için kulaklarını tıkıyorlar hem beni görmemek için başlarını örtüyorlar. Bununla da kalmıyor, ne işler yapıyorlar ve esharu ala küfrim küfürlerinde de. Israr ediyorlar, inat ediyorlar. Onunla da kalmıyorlar. Vestekberu mestekbaru istikbara büyüklendikçe büyükleniyorlar. Büyüklük tasladıkça büyüklük taslıyorlar. Tekebbüru anil iman iman etmeye karşı büyüklük taslıyorlar. İman etmeyi kendileri için adeta ters yönüyle küçüklük görüyorlar. Küçüklük yani, addediyorlar. Evet. Yani mesela biz diyorlar, biz iman etmeye gidince nasıl kalışan başımızdan üstün olup Allah'a iman edeceğiz? Ondan mı şey yapıyorlar hocam? Hem öyle, hem öyle, hem de şöyle. Genelde bunu Peygamber Efendimiz için de söylüyorlar. Ya Muhammed sen önce şu yandaki fakir, fukara, kimsesiz, işi güçsüz, alanlar onları bir kov. Ondan sonra biz sana bir gelip iman edelim. He, yani dünya senin yanındakiler sefil, fakir, fukara, garip, kuraba. Önce sen bir onları yanından kov. Ondan sonra yani bizim gibi soylu insanlar, zengin, kabile, evet. reisleri gelip de o adamlarla mı oturacak yani? Onun için burada o güya Hazreti Nuh'un ve diğer peygamberler ve peygamberimiz gibi yanında olan işte fakir, fukara, kimsesiz olan kimselerle beraber olmayı kendileri için zül kabul ediyorlar. Aşağılık kabul ediyorlar. Ondan dolayı bu şeyi reddediyorlar. He, kibirlendikçe kibirlendiler. Neden iman etmeme konusunda? Ya Rabbi, Fümme İnni Nuh Aleyhisselam devam ediyor ve inni davet Ben onları yine çağırdım. Ciharen, yani bir ala en yüksek sesimle bağırarak. Efendimizin Safa tepesine çıkıp bir şey yaptığı gibi, Ebu Kubeş dağını çıkıp davet ettiği gibi. Ben onları yüksek sesimle, sesli olarak ilan ederekten davet ediyorum. Dün ve sonra inni alent Hep onlara ben açıkça söylüyorum ve esverter kelame lehüm gizliden gizli de söylüyorum. Hem açıkça söylüyorum, Hem herkes yanına gidiyor söylüyoruz. He bizzat seslenerek, bağırarak, yüksek sesle söylüyorum. Bir de yanına giderek özel. Yani bir umumi, bir hususi. Bir evet. genel, bir özel. Hem de gizli olarak, gizliden gizliye de, teker teker gizliden gizliye de söylüyorum. Çünkü burada da aslında psikolojik bir durum var ha. Sosyolojik bir olaydır aynı zamanda bu. Çünkü toplumun içerisinde söylediğin zaman, o iman etmeyenlerin içerisinde adam çekinebilir. Ya acaba ben iman etsem diğerleri bana nasıl bakar? Onlar bana nasıl der? Onlar beni dışlarlar mı? El alem ne der? He el alem ne der? Onlar beni kovarlar mı? Acaba onların bana bakışı nasıl olur? Bir cesaret edememe durumu olabilir. Onun için hem umumi söylüyor hem de teker teker hususi özel biraz daha güç kuvvet alsın diye bulsun diye gizliden gizliye de söylüyor. Fekultu, ben dedim, Estağfiru Rabbakum mine şirki, Şirke, şirkten arınaraktan Rabbinize tevbe ediniz. İnnehu kâne gaffâra, çünkü o sizin Rabbiniz nedir? <gülüyor> ism-i fa'il, çokça bağışlayıp mağfiret edendir. Bütün bunları niye yap yapasınız? Yani iman edesiniz, küfürden, şirkten uzak durasınız. Bir sebebine nedir? Ta ki böyle yapın ki, Yükseliyorsun sema Allah size gökten indirsin el matara yağmur indirsin ve kânu katmuniğuğu çünkü yağmur gelmiyordu onlar bir kıtlık başlamıştı. Bütün rahmetten bereketten kesilmişlerdi engellenmişlerdi. Aleykum midara hareketiye durur yani bolca bol bol sizlere size Allah gökten yağmur indirsin rahmet indirsin bereket indirsin yani burada bir de şunu gösteriyor demek ki küfür Demek ki günah Asla kesilmesine sebep sebeptir. Rahmetin ilmesine engeldir. Rızkın kesilmesine sebeptir. Bolluk ve bereketin olmamasına küfür, gaflet, cehalet, dalalet, sapıtlık, günahlar, fuhuş vesaire. Bütün bunlar belaları celbeden sebeplerdir. Hem belaları celbediyor çekiyor hem de rahmeti Kesiyor. engellemiş ve kesmiş oluyor. Yani her iki yönden zarar ya zaten rahmetin kesilmesi otomatikmen nedir? Asabın gelmesidir. Ama sadece rahmet kesilmesi değil, şeyi de hızlandırıyor. Asabın gelmesini, bereketsizliğin, kıtlığın gelmesini de ne yapmış oluyor? Hızlandırıyor, hızlandırıyor davetiye çıkartıyor. Ona davetiye çıkıyor. Bu çocuklar şu için de geçerli. Bir beldeye zelzele olsun, sel olsun. Mesela bunu Amerika'da çokça görüyoruz. Belaların gelmesine sebep insanların günahıdır. Bir yerde İslam müdafileri, İslam'ı müdafaa eden iman erdi, manevi atmosferin olmaması belaların celbine vesiledir. Nitekim Rabbımız buyuruyor. Yes adul vel a. Güzel kelimeler, kelime-i tayyibeler, hoş kelimeler gökyüzüne doğru çıkar. Habis, pis, günah, küfür, dalale, sapık gibi kelimeler de onlar da sıkletiyle, ağırlığıyla beraber gökyüzüne çıkar. İkisi gökyüzünde mücadele ederler hangisi hangisine galip olursa o durum yeryüzüne akseder Kelime-i iman, ibadet, Kur'an, salavat vesaire gökyüzüne letafetiyle çıkıp galip gelirse kötü kelimelere o zaman yeryüzünde de iyi insanlar kötü insanlara galip gelir, üstün gelir hani bu mahalle baskısı diyorlar ya gerçektir o ha yani mesela İstanbul'da bir Beyoğlu'na gittiğiniz bir Taksim'e gitmeniz ile bir Fatih'e gitmeniz, bir Sultan Ahmet e gitmeniz aynı mı? Yok. Ben Konya desem aklınıza ne gelir? <gülüyor> mevla, mevla, mevla, ben mevla. gelir? Ben Sekayseri desem aklınıza ne gelir? Seyyid Burhanettin gelir. Niye? Onların manevi bir hakimiyeti var. Adıyaman deyince ne gelir? Mevla, Safvan bin Muatta gelir. Ondan sonra Abuzar-ı gelir. Manevi şahsiyetler gelir. Manevi atmosfer gelmiş olur. Ve onun için o manevi atmosfer belaların defkine vesile olmuş oluyor. He, böylece Allah size ne yapsın bol bol yağmur ile yağmur göndersin. Daha daha neler var? Ve yunditkum size imdad etsin, destek olsun, yardım etsin ne ile? Bir emvanin mal ile, mal vererek. Ve yine daha evlatlar ve çocuklar vererek. Ve veh amlekum ve daha sizin için vesatinen bostanlar kılsın ve hiç annekom en akan nehirler cenab size versin. Bak iman edince neler var. Cenab-ı hak ne yapıyor? Öbürüyle engel oluyor. İman etmeyle bol yağmur verecek, mal verecek, çocuk verecek, bostan verecek. Akan nehirler kırmaklar cenab-ı hak verecek iman sebebiyle. Yani işin güzel tarafı hem dünyada hem de ahirette bunu vermiş olacak. Söyle olun. Hocam inatlarına mı böyle atıyorlar? Ziyorsan İnat daha var. Daha... Hani yukarıda saydı ya. Kibirlik. Destek istikba var istikbara. Kibirlendikçe, gururlandıkça gururlandılar. İnat var. Bir de ne demişti? Ve eserru değil mi? Ve eserru. Israr ettiler günahta. Vestikbarustikbara. Kibirlendikçe iman etmekten kibirlendiler. Gururları gittikçe arttı. ha arttı. Biliyorlar ki Allah-u Yani biliyor. inat var. Kibir var. Cehalet var. Dalalet var. Gurur var. O gibi sebeplerle işte bütün yöntemleri Nuh Aleyhisselam uyguluyor. Sesli söylüyor. Teker teker söylüyor. Şu olmasın diye yani gururlar rencide olmasın veya başkanın baskısı olmasın diye tek, gizli gizli teker teker de söylüyor. Ta ki iman imanesinler diye. He, işte bunlar var sizin için. Peki manekur Allah aşkına size ne oluyor ya? Neden La latercuna ummuyor, beklemiyor, yapmıyor? Yerine getirmiyorsunuz illa Allah'ı vakara büyük olarak. Allah neden büyük tanımıyorsunuz ya? Allah aşkına size ne oluyor ya? Ne oluyor ki Allah büyük tanımıyorsunuz? Ya yani ma'nakum la tazimun Allah'ı tazimi. Yani gerçek bir şekilde Allah'ın büyüklüğünü kabul edip de neden Allah'a büyüklemiyorsunuz? tazim etmiyorsunuz? Tekbir etmiyorsunuz? Ki fe'toku minun bi ta ki ona iman edesiniz arkasından da ve tutu ona itaat, itaat edesiniz. Edelim. Bak kibir hani şeytanı küfre götüren neydi? Kibir. Onun kibriydi. İşte iman, insanları iman etmekten alıkoyan en önemli faktör kibir. kibirdir, gururdur. Yani kendisini büyük görmektir. Büyük görünce ama tersi ne? O Allah'ı büyük görmüş olsa da. o zaman iman edecek. Arkasından Allah'a itaat edecek. Ve muh peygamberin vabudullah. Ve la bir şey. Allah a ibadet ediniz dediği ibadet edecekler ve hiçbir şeyi ona eş, ortak koşmayacaklar. Ama kibir olunca bütün bunlar olmamış oluyor. Olmayınca da başlarına bela geliyor. Rahmet gitmiş oluyor. He, fe innel iman ve taati. Çünkü Allah'a iman ve itaat etmek nedir? En yüce, mazahirü tazimullah ve tevqireh. En yüce. En yüce En yüce büyüklüktür. Allah tazim etmek Şeyler içerisinde. Yani birçok ifadeler içerisinde en önemlisi Allah'ı tazim etmek, tekbir etmek, yüceltmektir. <gülüyor> Allah Allah. Allah'ın azabı, kıtlığı, belası, gönderdiği taunu. Allah aşkına bunlar az mı ya? Niye korkmuyorsunuz? Neden korkmuyorsunuz? <gülüyor> korkmuyor musunuz? ve Allah'ın size vereceği bela ve azaptan, kıtlıktan korkmuyor musunuz? Ya nasıl bir şey ki? Oysa, oysa hep Allah hatırlatıyor. Oğlum sen aslına bak lan. Senin kökün ne? Değil mi? Min ma'in da'fikin. Atılmış bir damla su lan. Ulan aslın neyle senin? Pis bir su lan. Ulan pis bir susun, pis bir susun, siperinden meniden yaratmışsın, Bekirleli. burnunu dikip Rabbine karşı meydan okuyorsun. Ulan bilmem ne, sen nesin? Rabbin diğer taraftan ne ya? Sen kimsin oğlum lan? Ulan bir damla pisliksin ya, pisliksin pislik. Yani pisliksin, Rabbine karşı yaptığına bak ya. İşte Allah onu hatırlatıyor, sen aslına bir kere bak. Yani neden yaratıldığına bir baksan ya. Değil mi? O insan üzerine düşse o pislik. Onunla namaz kılınır mı çocuklar? Kılınmaz Yok. ya. İnsan onunla çarşıda gider gezer mi ya? Üstünde o pislik. Siper. İnsanın oluşumunu sağlayan o siper mehep insanın üzerinde elbisesinde. Hadi sen onunla rahat çarşıda gez dolar. Pise bakar ya. Pise bakar. Ha. Demek ki ulan oğlum Rabbine karşı senin bu gururun Ne Değil bu kibirin ne? İşte senin mayan bu lan. Senin hamurun bu, çamurun bu, tohumun bu. Ha, işte Allah onu hatırlatıyor çocuklar. Bir yönüyle en mükemmel ama gurur ve kibiri yönüyle, dalalet ve sapıklığı yönüyle işte senin aslın bu. وَكَدْ <gülüyor> خَلَقَكُمْ Muhakkak Allah sizi etvaren tavırdan tavura yarattı. Yani Cema tavran ve hal elhal. Yani birçok halden hale Cenab-ı sizi tavırdan tavura geçirdi. Mesela futuren nutfeden. Bir damla sudan yarattı. Ve, e, ve tavren alakaten. Nutfe. Alaka mudra. Daha önce de ifade ettik. Üç aşamada yaratıyor. Efendimizin de hadiste buyurduğu gibi insan ana rahminde <gülüyor> üç kat da <gülüyor> Etvara, ha, gene var, sana Rahman'de üç aşamada yerlerde. Ha. Ummihi, <gülüyor> ayni, yawmen, ayni, yawmen, Ondan rahmeti. sonra 40 40 gün nutfe, 40 gün alaka, 40 gün mudga, 120 gün. Ondan sonra Allah gönderir, melek gönderir ona, Ruh üfler, artık onun rızkı, kaderi, sahi, şaneti için bol olmadı, ona yazılmış olur. Yani. Ma tavran alakaten ila temami halkı insan. insan suretine gelinceye kadar. Hatta orada Haluk Nurbaki'nin şeyini hatırlatmıştım. Daha önceki şeyde size hatırlarsanız. ilk kırkta sulak bir arazi. Sulak bir arazide. ikinci kırkta sık ağaçlıklarla dolu yoğun bir ormanı hatırlatıyor insanın ikinci kırkı. Üçüncü kırk devresi ise zifiri karanlık tünelden geçiyor bir anı hatırlatıyor. Sulu, sık ağaçlı, ve karanlık tünel vaziyetini bu üç aşamayı insan açtıktan sonra ne olmuş oluyor? İnsan olmuş, insan, insan suretine dönmüş, gelmiş oluyor. وَالنَّظَرُ ف۪ي خَلْخِي يُوْجِبُ الْا۪يمَانَ بِحَالَقِ Bütün bunlar neyi gerektiriyor? O insanı yaratan yaratıcıya iman etmeyi gerektiriyor insan bir baktığı zaman, bir baksa. Fâ inne't taksîr fî min bil ilmi yani demek ki bütün bunlar bütün bunlar Allah'ın kudretini gösterirken bütün bunları Allah'ın büyüklüğünü bilmeme yukarıda dediği gibi tazim etmeme bütün bunlarda insanın ya aklının noksanlığından ya iradesinin hata kusurunun neticesinden kaynaklanmış oluyor yani şimdi bir taraftan bunca ihsan yapıyor. Bunca tam olaraktan Cenab-ı Hak insana iyilikte bulunuyor. Bütün bunlara rağmen insan aklıyla bunu yapmıyor ise demek ki bu insanın kusurundan kaynaklanmış oluyor. Elem terev, elem tanzuru bakmaz mısınız? Keyfe kalakallahu. Bak önce ne yaptı? Kendi yaratılışına insanı serk etti. Yani önce bir yaratır kendi yaratılışına bak. He, orada bir şey anlamadın mı? O zaman hadi bir de kafanı kaldır da gökyüzüne efela yanzurune iler ve iler semaiki ve cibari ve bi Ha, bakmaz mısınız? Neye? Keşke Halekallah sebasa ma yedi kat göğü Allah nasıl tabaka tabaka katman katman bölük bölük bazı fauka bazı, bazı başının üzerinde altlarında direk var mı? Yok, Yo, yok, bon boş, kolon da yok, hiçbir şey yok, destek yok, demir yok, direk yok, ee, hiçbir şey yok, boşlukta duruyor. He, üzerinizde boşlukta duran tabaka tabaka üzerinde yedi tabaka olaraktan Göğü nasıl yarattığına bir bakmaz mısınız? Yani ne demek bakmaz mısınız? Bakınız. Bakınız faate bir rüya ebsar. Ey akıl sahipleri ibretle ders alınız. Ondan sonra beceharel kameri o gökte Allah ne yaptı ayı nuren bir ışık yaptı. Yani kale Ebu Suud'un ifadesiyle münefiren livecil ardı fi gecenin karanlığında yeryüzünü aydınlatmak üzere ne yaptı bir nur yaptı bir kandil yapmış bir gece lambası yapmış olduğu Allah ve ismeti ilerki llima en nefs semaib dünya. Burada demek ki küllen nisbet edilmiş olması dünya semasında onu ifade ediyor çakılmış konulmuş bir gece lambası mesabesinde olduğu için yendan muhatedun bir sair semaavat diğerlerine göre ne yapıyor daha çok ay dünyamızı aydınlatmış onu kuşatmış oluyor. Kema fiha yakonu filkül vece araşayım sıraca demek ki ayın dünyamızı kuşatmış diğer gezegenlerden ayrı olarak da yani dünyamızda bir gece lambası takılmış olduğu içindir ki Hak ona da bakmalarını onlara emrediyor. Daha ne yaptı vece araşayım sıraca? Güneşi de sirac yaptı lamba yaptı, lüks yaptı, floresan yaptı, ampul yaptı, değil mi? He, misbahan Mudiyen, ışık verici bir lamba yaptı ve, ve o güneş, güneş ve güneşin ışığı, akvamin nuril kameri, ayın ışığından nedir? Daha şey düşündür. Düşündür. Hala hatta ne denilir? He, kamer, he, Ay sıcaktır. Ayın ayın nuru güneşten alınmaktadır. Ay ayın var. ışığı, nurul kameri muhtebesun mines şemsi. Yani güneşten alınmadır. Güneşten ne yapar? Ay ışığını Ayrı vazifesi görür. Görür. ondan ay vazife şeyini, ışığının nurunu almış olur. Vallahi embetekum. Allah size imbat etti, nebat verdi, bitirdi. Yani halakakum, size yarattı. Neyi yarattı minel ardı yerden? İsa halak aaba ademi minha. Nitekim babanız Ademi, onda neyden yaratmıştı? Minturabil değil mi? Onu da topraktan yaratmıştı. Nitekim babanız Adem'i topraktan yarattığı gibi yerden sizin için Cenab-ı Hak ne yaptı? İmbat etti. Yarattı. Neyi, neyi? Nebaten. Bitkileri yarattı. Yani hem Adem insanı topraktan yarattı değil mi? İnsana bakınız. Başlangıcı toprak. Hayatını devam ettiren her şey sebze, meyve, bütün yiyecekler. Toprak ve insan ölünce sonuçta yani minet toprak oluyor. Oradan gel, oraya gidiyor. Aslına Hastına oraya gidiyor. Böylece, minet turan, ilet turan. Topraktan gelmiş, toprağa gitmiş oluyor. Sümme, sonra. Yüeydukum fiha, Sonra yine o topraktan sizi iade edecek, geri döndürecek. Yani makburine kabirlerinizden. Sonra, ve yukuricuhum lil bahs ihraca. Sonra bir çıkarışla çıkaracak sizi ne? Niçin? Tekrar, hesap vermek üzere Badel mev ölümden sonra tekrar ahirette hesaba soruya çekilmek üzere sizi tekrar ne yapacak o kabirlerinizden de çıkartacak kabirlerinize koyacak kabirlerinizden sonra hesap üzere sizi tekrar oradan çıkacak yine Allah yaptıklarını sıralıyor vallahu c arda Allah yeri sizin için ne yaptı bir zaten mefsut eden halı gibi sergi yaptı ayağınızın altında Allah yeryüzünü ne yaptı? Halı ve sergi yaptı. Niye bunu yaptı? He, li testukum durukan. Yürümeniz için o arzda Sübülen bir yol bularak durukan. Nasıl bir yol? Ficacan vasiatan. Geniş yollarda yürümeniz için yeryüzünü sizin için ne yaptı? Halı gibi ayaklarınızın altında bastetti, yaydı, döşedi. He. Cenab-ı Hak böylece nimetlerini burada sıralamış oldu. Sözü Nuh Peygamber alıyor. halen Nuh. dedi: Rabbi ey Rabbim, hon, O kavmin var ya, onlar var ya. Asawini. Bana isyan ediyorlar, isyan ettiler. Ve tebeu, bununlara kalmadılar. Ne yaptılar? Tabi oldular. Ey sıfreti vel fukara! Sefil ve fakir olanlar tabi oldular. Kime? Men. O kimseye ki. Lem yezidhu. O arttırmıyor. Maluhu onların malı ve veleduhu onların malları ve beletlerinin arttırmadığı neyi arttırmadığı ve hume er-ruesa ister elmin amu aleyhim senin o kendilerine nimet verdiğin o reisler reisler sende mallarına onları adam adam anlatıyor adam. ya aldatıyoruz ya onların neyini arttırdı malları ve çocukları İlla hasaran onların zararlarını ve husranlarını. Hısırlar. yani <gülüyor> tuyanen ve küfren kendilerinin zararlarından başka bir şeylerini arttırmayan çocukları ve malları kendilerine zarardan başka bir şey vermeyen kimselere onlar ne yaptılar tabi oldular uyumuş oldular yani o mal da çocuk da başlarına bela oldu o mal ve çocuk da kendilerini ancak ve ancak nelerini arttırmış oldu zarar ve ziyanlarını asıtmalarını ve küfürlerini arttırmış oldu böylece ne yaptılar ve mekeru evresa o kuffarın reisleri hile yaptılar Oyun yaptılar. Mekeru'e, mekren kübbara, büyük oyuna başvurdular. Büyük bir hile yaptılar. Başka ayette Cenab-ı Hak da ne yapıyordu? O mekeru mekerallah, Allah, Allah hayr-ı makirin. Onlar iman etmeme konusunda çeşitli oyunlara başvurdular. Çeşitli oyunlar yaptılar. O reisleri, ileri gelenleri. Azimen cidden bi'enkezzabu bunuhan. Ne için bütün bunları bu oyunları yaptılar? Nuh Aleyhisselam'ı yalanlamak üzere. Onun sadece o kadar mı? Yok. Ve azuhu. he Ve ona eziyet ettiler Nuh'a. Daha kime? Ve men ahu? Hem Nuh'a hem ona bayağı. tabi olanlara da o ister ne yaptılar? Eziyet ettiler. Eziyet etmek üzere her türlü yola başvurdular. Hatta daha önce de hatırlattım ya o gemi meselesi vardı. Hatırladınız mı? Gemiye gelip pisliyorlardı. Cenab-ı Hak bu sefer ne yaptı? Artık gemide öyle ki ayak atacak yer kalmayınca pisliklerinden dolayı büyük abdestlerini bozduğu için Allah onlara bir bela verdi. Bu sefer yine bevletmek üzere geldiklerinde her tarafları kıpkırmızı bir vaziyette hastalıklı, kaşıntılı bir vaziyetteyken o kendi pisliklerine düşünce baktılar ki iyi şeyler gidiyor. O yüzlerindeki, vücutlarındaki o kızarıklıklar, kırmızılıklar gidiyor. Bu sefer merhem diye, krem diye ne yaptılar? Bütün o kendi pisliklerini duyan koştu, duyan koştu. Gemiyi bir an içerisinde ne yaptılar? Evet. Tertemiz Aha. hale cilaladılar. Cilaladılar. Eskisinden daha güzel bir hale tırnaklarıyla Allah ne yaptı onlara kazıttı. Tükürdüklerini Allah onlara yalattırmış oldu. Ve kalu lissufle. O süf sefillere dedi. He, dediler. La tezerünne. O reisler o diğerlerine Diğerlerine, yani daha aşağıda olanlara dediler. Ne dediler? لَا تَزَرُنْ لَا Aman ha! İlahlarınızı bırakmayın ha! O taptığınız putlar var ya, onları terk etmeyiniz. لَا <gülüyor> تَتْرُكُمْ Terk etmeyiniz ilahlarınızı. Vela özellikle, bütün bir genelliyor, ondan sonra özelliyor. Özellikle terk etmeyin. Neyi? وَدَّمْ <gülüyor> Velâ suâ'a suâ'a velâ yavulsa yavulsu velâ yeonha yaulu ve ne sura. Özellikle bunlar bunlar ne? İsmâo asmâmuhum. Onların ileri gelen putları. İleri gelen putlarının adları. Latûz gibi. He. Aynı Latûz'la Menat gibi. Bu da onların ileri gelen ileri gelen putlarından olduğu için özellikle özellikle aman ha Bunları tapmayı bırakmayınız, bunlara sahip çıkınız diye o ileri gelenler aşağıdakilerine bunu ifade ediyor. O kataballubihah, o putlar sebebiyle ne yaptılar? Sapıttılar, kesiren <gülüyor> minenaz. İnsanlardan birçoğunu yoldan çıkardılar, sapıttırdılar. Ne ile bir <gülüyor> en amirhun bir ibadetiim? O putlara tapmalarını onlara emir etmek suretiyle onlardan birçoğunu yoldan çıkarttılar, yoldan sapıttırdılar. Velatızidiz zalimine bu durum zalimlerin illa ancak dalalen sapıklıklarını arttırmış oldu. Bu durum asfen alakat azalı da ilehimlema uhije Burada bir ifade var. Bunu anlatırken Allah, bunu anlatırken Allah, Hud suresinin 36. ayetine atıf yapıyor. Hud suresi, Hud dedim ya başka surede de bununla ilgili var. Hud suresinin 36. ayetinde tabi orada şeyin şu şekilde başlıyor. uhye diye başlıyor. Uhiye. Burada oraya atıf yaptığı için evha. Evha diye lemma evha ileyhi diye burada başlarken orada diyor ki ve uhye ila nuhin diye Hud suresinin 30. 36. ayetine atıf yapıyor. Ben burada hızlıca onun anlamını ve alini vereyim şöyle. Nuh'a vahyolundu ki kavminden daha önce İman etmiş olanlardan başka artık hiç kimse iman etmeyecek. O halde onların yapmakta oldukları şeylerden dolayı üzülme. Demek ki ancak zaten 70 kişi kadar gemiye almıştı. Ancak az bir kısmı iman etmişti, çoğu iman etmemişti. He, bütün bunlar neden dolayı? Minma, Sılatın Hatiyatiyin Wilhelmze. Hatalarından dolayı ne oldu? Oriko, bir tufan ile suya gark oldular, boğuldular. فَاُطْخِلُ <gülüyor> hem boğuldular فَاُطْخِلُ <gülüyor> نَارًا ve cehenneme'de konuldular. اُوْكِبُ بِهَا akabel الْاِعْرَاقِ تَحْتَ الْمَائِ Suyun altında, boğulmanın akabinde ne yaptılar? cezaya da uğramış oldular. Hem dünyevi bela boğulmak suretiyle hem uhrevi bela azap suretiyle onların başlarına gelmiş oldu. فَلَمْ <gülüyor> يَجِي onlar daha önce ne yapıyorlardı? Daha Hatta daha önceki surelerde de geçti hatırlarsanız. Canım mallarımızı veririz, çocuklarımızı veririz, yakınlarımızı veririz. Hatta tüm dünyayı fidye olaraktan veririz. Ha, o Aslında biz oraya, Yahudiler gibi, biz oraya gitsek de aslında 10-12 gün ceza çekeriz. Biz orada az kalırız. Ha, orada da bir yandaş buluruz. Ona da putlar bize yardım eder diye Orada da yardımcıların olacağını söylüyorlardı. İşte onun öyle olmadığını ifade için فَلَمْ يَجِدْلَهُمْ بِنْ نُّونِ Allah'ın dışında orada kendileri için ensaren bir yardımcı da bulamayacaklar. Niye yardımcıya ihtiyaçları var? Çünkü يَمْنَعُونَ اَنْهُمْ azabe. Kendilerinden azabı engelleyecek, men edecek yani, Bazı yardımcılara ihtiyacı oldukları için onları aradıklarından dolayı onları da bulamayacak Allah'ın dışında. Yani orada Allah'ın dışında bir yardımcı da söz konusu değildir. Ve kâle yani hakikaten Allah yardımcısı olsun peygamberle. Özellikle hatta en çok nuh bir yana Musa aleyhisselam. Hakikaten en dehşetlisi, en zor, zor, zor, ...olan peygamberler içerisinde... Var. ...efendimiz de öyle ama... ...demek ki Nuh olsun... ...Musa olsun... ...Efendimiz olsun... ...hakikaten artık boğazlarına gelmiş... ...artık boğazlarına gelmiş... ...dayan yeter artık yeter ...patlıyor yani tabiri caizse... ...bunun üzerine Nuh ne diyor... ...ve kale Nuh... ...Nuh dedi... ...Rabbi ey Rabbim... ...la teze bırakma... ...bırakma... ...alel ardı yeryüzünde... Minel kafirine. Kafirlerden deyyaren. Hiçbir diğer bölge. Buradaki deyyarenden kasıt. Eyyane nazil-i dar. velman mana ahaden. Hiçbir kimseyi bırakmaz. Hepsini öldür. Kafirlerden hiçbirisini sağ bırakma Allah'ım. Kafirlerden hiçbir tane sağ kalmasın. Niye? Niye? Çünkü örnekleri çok. Çünkü inne kesen in eğer tederhüm eğer onları sağ bırakırsan, kendi hallerine bırakır, terk eder, ceza, bela vermezsen, varlıklarına göz yumarsan, şu anlamda müsaade edersen, o zaman ne yapar? Yudu illu Senin kullarını saptırırlar ya. Velayeli du, yenidu. de dünyaya getirmezler. Yani yapmazlar da, meydana getirmez illa an, ancak faciren kefara, Günahkar ve kafir insanlar ortaya çıkartırlar. Nesiller meydana getirirler. Onlardan meydana gelecek çocuklar da onlar gibi facir ve kafir olur. Onun için onlardan hiçbirisini sağ bırakma Mesela bugün baktığınız zaman hakikaten bunun ne kadar doğru olduğu açığa çıkıyor. Bir eset, Bir eset çıkıyor. Bir milyona yakın insanı sadece öldürüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir milyona yakın insanı öldürüyor. Daha milyonlarca insanı yerinden etmesi de işin <gülüyor> cabası. Hat buna neyi ekleyebiliriz? Ya Rabbi sadece o insanları saptırmıyor, doğru yoldan çıkartmıyor. Ya Rabbi bir de senin kullarını öldürüyorlar ya. Onun için Ya Rabbi onlardan hiçbirini sağ bırakma. Çünkü sadece sapıttırmıyor bir de milyonlarca kulunu öldürüyorlar. Yerinden ediyorlar. Mi? Bir milyon insan Irak'ta bir milyon insan gitti. Ondan sonra Suriye'de bir bin milyon insan gitti. Ölenleri diyorum. Daha yaralananlar, yerinden edilenleri de söylemiyorum. Yani bütün İslam dünyasına baktığınız zaman ama Amerika hala hala orada ne? Yangın kaç binlerce devam ediyor. Ölüler, kayıplar, katrilyonlar kayıp içerisinde. Allah da ne yapıyor? Amerika'ya diyelim. Tufan ile, sel ile, bela ile, yangınlar ile onları cezalandırıyor. Ama hala uyandı yani demek ki ya Rabbi onlardan hiçbirini sağ bırakma. Çünkü onların çocukları da babaları gibi füccar ve kafir. O diyarlardan, o hocam. hiçbirini sağ bırakma. mi hocam. Facir, günahkar. Hem günah işliyor hem kafirlik ediyor. Yani inkar ediyor, nankörlük ediyor. He, men yefkür ve yekfur. Yani onların içerisinde ondan kasıt müfessir diyor ki Men ve yefur. günah işleyen ve kafirlik yapanlardan hiçbir kimseyi sağa bırakmam. <gülüyor> yukarıda nitekim Hazreti Nuh Peygamber kendisine gelen vahiyle onların az bir kısmı iman ediyor ama çoğu iman etmiyor. Rabbi ey Rabbim istisnasını yapıyor. Değil mi? Onları helak et ama Rabb ey Rabbim İğfirli, beni bağışla. Daha, veli valideye anne babamı da, o özellikle ve kâna mü'mineyini, değil mi? <gülüyor> mü'min olan anne babamı. Çünkü mü'min olmasa, onlarda mağfiret durumu söz konusu olmaz. Daha kimi bağışla? Velimen, o kimseye ki, dahale beytiye, evime girmiş, menzili evi mescidi, evime veya mescidime giren ne olarak? Mü'minem. Evime veya mezridime mümin olarak girenlere de bağışla. Daha veli müminine ver müminat. Mümin erkek ve mümin kadınları da ya Rabbi bağışla. İlahya umut kıyame, kıyamet gününe kadar onları da bir bağışla. Velatızidiz zalimine, zalimlerin illa tabara helaken enfe ahliku, ancak onların helakini felaketini arttır Allah'ın fe ahliku, onları helaket onları yok et ya Rabbi. Diye artık tıkanmış tabiri caizse olan Nuh Aleyhisselam elini açıp bu şekilde beddua ediyor. Biz de Nuh Aleyhisselam'ın bu bedduasına katılıyoruz. Ya Rabbi o kafirlerden hiçbirini yeryüzünde sağ bırakma. Amin. Çünkü onların çocukları da aynısını yapıyor. Amin. Onlar sadece kullarını saptırmıyor. Aynı zamanda kullarını öldürüyorlar, yakıyorlar, bitiyor, bitiriyorlar, azap veriyorlar. Ama Nuh Aleyhisselam'ın istisna tuttuğu kimseler hariç, Onlardan hiçbirini sağ bırakma. Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.